Bu bir Eve günm programından daha merhaba ben Mustaferen bugün ben arkadaşımız yine aramızda değil farklı onluklar nedeniyle kendisine kolaylıklar diliyoruz. Bugünkü konuğumuz Birleşik Tekstil Dokunma Deli İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Türkmen. E, kendisi depremin ikliminden beri deprem bölgesinde kendisiyle hem izlenimlerini hem de e, kamuoyunda da aslında yavaş yavaş gündeme gelmeye başlayan işçilerin durumunu, deprem bölgesindeki işçilerin durumunu konuşacağız. E, öncelikle hoş geldiniz Mehmet Bey. E, hoş bulduk Mustafa Bey, iyi yayınlar. Sağ olun. Ee, aslında zor bir konu üzerine konuşuyoruz. Siz ilk beri deprem bölgesindesiniz. Hem izlenimlerinizi e, öğrenmek istiyoruz hem de içlilerin durumuna dair e, pek çok fabrikadan kendilerinin fabrikaya çağrıldığına dair e, duyumlar kamuoyuna dayanıyor. Hem izlenimleriniz evet. hem de içlilerin durumuna dair neler söylemek istediniz? Ee, şimdi tabi depremin olduğu bölgede yani bu 10 ilde <gülüyor> bu illerin önemli bir kısmında aynı zamanda işçilerin de yoğun olarak yaşadığı kentler bunlar. Başta Antep olmak üzere Antep'te organize sanayi bölgesinde sadece 200 günden fazla işçi var ve diğer iri sanayi bölgeleri ayıp dışı çalışanlarla birlikte bu sayı 500 bin civarında e, mülteci işçileri de düşünürsek e, ama tabii diğer illerde de mesela Malatya Organize'de 30 binden fazla işçi çalışıyor, Urfa'da aynı şekilde Maraş'ta 50 bin üstünde tekstil işçisi çalışıyor. Diğer illerde de bu düzeyde olmasa da, e, ama tabii tekstil burada işçilerin ana gövdesini oluştursa da e, petrokimyadan gıda iş koluna kadar daha pek çok iş kolunda çalışan on binlerce işçi var bu bölgede. Yani Sadece depremin etkilediği işte Antep, Maraş, Adıyaman, Malatya gibi illerde bile yüz binlerce işçiden bahsedebiliriz. Ee, tabii deprem büyük bir felaket yaşadık ve bu felaket sadece işçileri değil, bütün başta yoksul kesimler olmak üzere herkesi çok büyük oranda etkiledi. Ee, büyük bir trajedi yaşıyoruz. On binlerce insanımızı kaybettik. On binlercesi yani şu ana kadar e, hayatını kaybetti. Kaybedenler için açıklanan rakamın belki 2-3 katı hala enkazlar altında biliyorsunuz. Ee, ama tabii şunu da söylemek gerekiyor. Sonuçta bu bölgede yaşayan işçiler, e, yani tabii daha kötü durumda olanlar var, işsiz olanlar var, e, mülkeci işçiler var, Göç, Suriyeli göçmen işsizler var. E, ama genel olarak işçiler, işsizler, e, işçi sınıfı bu bölgede e, büyük oranda en yoksul kesimi oluşturan bir e, tabaka ve e, doğal olarak e, oturdukları evler, barındıkları koşullar da e, ortalamanın daha altında tahmin edersiniz. Ve evet. dolayısıyla depremin yarattığı yıkımın da en büyük bedelini ödeyen kesimlerin başında geliyor. İşçiler, işçi ve emekçi e, yoksul aileler. E, o yüzden bir kere zaten depremin toplamda yarattığı yıkım e, işçi sınıfını böl bölgede işçileri, başta tekstil işçileri olmak üzere e, çok ağır bir şekilde etkiledi. E, yani ben Antep'te yaşıyorum. Deprem bölgesinde yaşıyorum ama sadece Antep'te değil, depremin ilk gününden beri e, depremin etkilediği e, pek çok gibi gezdik, ilçeleri gezdik. Oralarda da bir yardım ve dayanışma çalışması örgütlüyoruz. Maraş, Malatya, Adıyaman, İskenderun. <gülüyor> Antep zaten ilk günden beri biz bir tek sen olarak e, burada Nar Sanat Derneği ile birlikte e, büyük avlusu olan bir dernek binamız var. E, orayı ilk günden koordinasyon ve yardımlaşma merkezi yaptık, danışma merkezi yaptık. Ve ilk günden itibaren başta Antep'te olmak üzere her gün binlerce insan ulaşmaya çalıştık. Bu çalışmaya katılan çok sayıda gönüllü arkadaşımız oldu. Sendikamızın üyesi işçiler, yöneticilerimiz, Nar Sanat'ın üyeleri. Ve bu çalışmaları duydukça gönüllü olarak bize katılan insanlarla birlikte Sadece Antep'te yüzden fazla insanla gece gündüz depremin yaralarını sarmak için koşturduk. Ee, ve tabii bir, birkaç gün sonra işte özellikle bize yakın olan Maraş'ın, Pazarcık, Narlı ve onların köyleri, Antep'in, İstahiye ve Murdağ'ın köyleri oralara da ulaşan bir yardım çalışması yürüttük. O bölgelerde de koordinasyonlar merkezleri kurduk. Ee, ve e, tabii işte bir taraftan Malatya'da da bir çalışmamız var. Oraya da ben birkaç kere gittim geldim. Yani gördüğümüz tablo şu, zaten artık kamuoyuna da fazlasıyla yansıyan bir tablo ama yine de bence tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. Zaten herhalde çok şey söylendi, bugün belki bu kısmını biraz daha şey yapıp asıl sonrasını konuşmak lazım ama yine de bir cümle söylemek gerekirse, bu depremin yarattığı yıkım, bu felaketin yarattığı yıkım, bu kadar can kaybı, yani bütün bunları her ne kadar iktidar, hükümet, işte bir kader planı, işte asrın felaketi ve benzeri ifadelerle sanki engellenemez, önlenemez, karşı konulamaz, kaçınılmaz bir sonuçmuş gibi, karşı konulmaz bir kadermiş gibi insanlara anlatmaya, bunu ikna etmeye çalışıyorlar ama biz böyle olmadığını biliyoruz, halk da biliyor artık. Çünkü mesela gezdiğimiz bölgelerde, 10 tane bina yıkılmış yan yana ama ortada bir tane bina sağlam duruyor. E, ve üstelik yıkılan binalardan 5 yıl, 7 yıl daha önce yapılmış. E, ama o bina sağlam yapılmış, temeli sağlam atılmış. Zemini, e, kolonları, kirişleri vesaire deprem yönetmenine uygun yapıldığı için ayakta duruyor. Ama diğer binalar tuzla buz olmuş. Mesela Antep'te Nurdağ'ında işte çok konuşuldu biliyorsunuz. E, daha bir yıl, iki yıl önce yapılmış ve 300 kişinin öldüğü bir bina. E, yapan da AKP'nin meclis üyesi, aynı zamanda imar işlerinden sorumlu imar işleri başkanı belediyenin ve belediye başkanıyla da ortak, müteahhit ama Nurduğa yerle bir orayı e, gittik gördük yani binalar yıkılmış ama e, o müteahhitin işte lüks daireler, sıfır ve ilgili böyle şatafatlı e, panoları, reklam afişleri duruyor orada sadece ama yaptığı binalar yıkılmış ve o binanın içinde sadece o binada 300 kişi ölmüş. Yani bütün bunları görünce işte Hatay'da binlerce böyle örnek var biliyorsunuz. Maraş'ta Ebrar Sitesi örneği gibi. Yani bunun gibi binlerce örnek var ve o yüzden evet deprem kaçınılmaz, deprem doğal bir afet Bunun önüne geçmemiz mümkün değil. Ama depremin yarattığı yıkımın, bu kadar can kaybının önüne geçmek bugün dünyada bilimin, tekniğin geldiği aşamada Bunları önlemek fazlasıyla mümkün ve üstelik bu bir sürpriz de değil, bu böyle beklenmeyen, kimsenin beklemediği bir felaket de değil. Yıllardır bu ülkenin pek çok bölgesi fay hattı yani bu coğrafya bir deprem coğrafyası ve yıllardır Hatay, Maraş hattı içinde özellikle bilim adamlarının, uzmanların uyarıları var. Bunun için hazırlanmış raporlar var. İşte şimdi İstanbul ve başka bölgeler için de deprem tehlikesinden bahsediliyor. Ve bu ülkede 99 depreminden beri en azından hadi öncesi bir yana yani işte sürekli bu depremlere hazırlıklı olmak gerektiği konusunda bir sürü uyarı yapılıyor. Bunun için 24 yıldır bu ülkenin bütün halkından deprem vergisi alınıyor. Hani depreme karşı önlemler alınsın diye e, ve sadece bu vergi adı altında toplanan parayla örneğin 1 milyona yakın. Depreme dayanıklı konuk yapmak mümkünken ama bunun bir kuruşu bile deprem için ya da depremden sonraki yardımlar için bile kullanacak para yok. Biliyorsunuz işte zamanında ilgili bakan AKP bakanı işte biz bunlarla duble yol yaptık demişti. Ve şimdi bütün bunlar yaşanırken yani halkın parasını ödediği halkın bağış yaptığı e, parasıyla aldığı çadırları Kızılay halka ulaştırmak yerine görevi buyken işte parayla satıyor derneklere falan şuraya buraya. Yani bir taraftan insanların ömrünü vererek mesela şöyle şeylere tanık olduk biz. İşte bir yerde e, aileden iki kişi kalmış. E, yani kadın işte ben biz bu evi almak için 30 yıl çalıştık diyor eşimle. Yani 30 yıl ömrümüzü tükettik ve hepsi tuzla buz oldu. Biz buna müzeleyin, içinde ölen çocuklar, mamüzeleyin. Yani bir taraf insanların sadece hayatları gitmedi. İnsanların ömrüleri boyunca bir de bu ülkede bir ev sahibi olmanın hele emekçi bir aile için ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz. Hele bu koşullardan sonra artık neredeyse imkansız hale geldi. İnsanlar ömrü boyunca çalışarak biriktirdiği birikimlerini, hayatlarını kaybettiler. Sadece canlarını değil. Yani bu yıkım o yüzden bir katliam bana göre. Kesinlikle bir kelimenin tam anlamıyla bir katliam. O yüzden bunu bence evet, biz herkesin önceliği doğal olarak ilk refleksi depremin yaralarını sarmak, insanlarla bir dayanışma örgütlemek, depremden zarar görmüş insanların ihtiyaçlarına yetişmek. Biz de ilk günden beri sahadayız ve bu görevi de yaptığımız için bunu da söylemeye hakkımız vardır diye düşünüyorum. Ama bütün bunları yaparken bütün bu katliamın on binlerce belki de enkaz altındakilerle birlikte belki yüz binlerle ifade edebileceğimiz, insanın hayatı kayboldu, öldü. Yani bunun sorunları var, bunun sebepleri var. Bunlar bu kadar insan alınmayan önlemler yüzünden öldü. Bu kadar insan ihmaller yüzünden öldü. Bu kadar insan iktidarın, onun yandaş müteahhitlerinin kar ve rant hırsına kurban gitti. Yani o yüzden bütün bunları söylemeden, bunun üstünden geçerek tek başına işte tek yürek olalım, hep birlikte yaralarımızı saralım adı altında eğer bu sorumluluğun üstünü örtersek, bunun hesabını sormazsak asıl o zaman ölen insanlara, hayatını kaybedenlere ve belki bundan sonra yaşanabilecek bu tür felaketlerde yine aynı şeylerin yaşanmasına hizmet etmiş oluruz. O yüzden öncelikle bunu söylemiş olayım. Bir de tabii depremden sonra ortaya çıkan tablo var. Yani hadi deprem ve öncesinde alınmayan önlemler, onun yarattığı yıkım ama bir taraftan da işte günlerce mesela Antep, e, bu bölgede en gelişmiş kenttir. Yani bu bölgenin en büyük sanayi kenti. Türkiye'nin de en büyük beşinci kenti. Yani modern bir kent. Sanayisi gelişmiş bir kent. Ve bu kentin merkezinden bahsediyorum. Hani İslahiye'den Nurdağan'dan değil. Yani bu kentin merkezinde bile e, yıkılan yerlerde e, hadi hadi Antep merkezde çok fazla yıkım olmadı. E, ama sonuçta bu depremin korkusuyla Antep'te de binlerce insanlar sokaklarda yaşadı. Ve biz mesela ilk günden itibaren işte her gün ulaşabildiğimiz insanlara, her gün ortalama 2-3 bin insana yemek götürüyorduk. 5. 6. gün bile Antep'in merkezinde, şehir merkezinde gittiğimiz mahallelerde 5. 6. gün bile buraya ilk kez siz geldiniz. Sizden başka kimse, devletin hiçbir kurumu gelmedi. Kimse bize ne bir çadır, ne bir yemek, ne bir ekmek getiren yok. Yani Antep'te bile bunları duyuyorsak hani Adıyaman'ı, işte Antep'in kırsalını, Maraş'ın ilçelerini, köylerini siz düşünün. O yüzden evet. yani Maraş'ta mesela e, gezdiğimiz yıkıntılarda 10. gün, 11. gün, 12. gün hala hiç dokunulmamış, hala altında onlarca insanın olduğu enkazlar vardı. Yani bütün bunlar olunca sadece depremden önce alınmayan önlemler değil, depremden sonra bu insanların ihtiyaç duyduğu arama, kurtarma, deframdan sağ kurtulan ve sokakta kalan milyonlarca insanın soğukta, açlıkla hayatta kalma mücadelesi vermesi. Yani günlerce biz gittiğimiz her yerde devlet nerede çığlığı duyduk ama işte biliyorsunuz devlet işte birkaç gün sonra kendini gösterdi ve sahaya inince de ne yazık ki işte ilk gördüğümüz işte yardım yapan kuruluşların, derneklerin, cemevlerinin yardımlarını engellemekle uğraştı. Yani insanlara yardım götürmeyen, insanların yaralarını sarmak için orada olmayan devlet ortaya çıktığında da işte kayyumlar atandı cemevlerine. Demokratik örgütlerin, siyasi partilerin, kurumların yaptığı yardımlar engellendi. Örneğin sırf bize yani bir tek sene doğrudan bize gönderilen üç tane tırımızı biz alamadık mesela ve bir tanesini takip etti arkadaşlar. AFAD Deposundan orada bir tarikata veriliyor ve tarikat bize gelen doğrudan bizim için alınmış gönderilmiş yardımları tarikat kendi yardımıymış gibi insanlara götürüp dağıtıyor ve din propagandası yaparak. Yani bir örnek daha vereyim burada Antep'te Orta Doğu Fuar Merkezi diye bir yer var şehrin çıkışına yakın bir yerde ee, orada ilk gün insanlar orada toplandı. E, toplanma yeriydi aynı zamanda orası ve orası aynı zamanda AFAD'ın buradaki en büyük deposuydu. Yani yardımların çoğu oraya yayılıyordu ve yanı başında 2000'e yakın insan kalıyor. Örneğin 3 gün boyunca biz afetin dibi yanında yardımlar yığılmış. Afetin dibindeki insanlara bile yardım gitmedi. Biz 3 gün 4000 boyunca biz o insanların yemek, battaniye ve benzeri ihtiyaçlarını götürdük. Yani depoların dibindeki insanlar bile yardım alamadı. Yoksa çok yardım geldi. Müthiş bir dayanışma var. Dünyanın her yerinden, Türkiye'nin her yerinden insanlar gerçekten seferber oldular. Yani pek çok insan gönüllü Ankara'dan, İzmir'den, İstanbul'dan insanlar gelip bizimle gönüllü çalışma yürüttüler. Sadece yardım göndermediler. Ama bu yardımların halka ulaşması, planlanması, koordine edilmesi. Mesela bir köve gittik, pazarcığın bir köyü. Köyde çocuk yok. Yani çoğunlukla gençlerin dışarıda çalıştığı ya da yurt dışında olduğu bir köy. Bir kamyon çocuk bezi bırakmışlar oraya. İnsanlar demiş ya bu köyde çocuk yok bizim başka şeylere ihtiyacımız var. Ya biz onunla uğraşamayız işte alın bunu ne yapıyorsanız yapın diye bıraktı Yani o kadar bir koordinasyonsuzluk öyle bir plansızlık vardı ki sadece deprem ve depremin yıkıntıları enkazı altında kalan insanların can verdiği bir trajedi değil. Depremden sağ tutulan insanlar da günlerce bakın 20 gün geçmiş hala <gülüyor> örneğin ben İskenderun'daydım 2 gün önce. o Biz orada o çadır kentte bizim de bir dayanışma çadırımızın olduğu bir yerdeydik. Hala orada her gün onlarca insan çadır talerinde bulunuyor. Hala çadır gitmeyen bir çadır yani konteynerden artık insanların kalıcı barınma sorunlarının çözülmesinden falan bahsetmiyorum. Hala insanlar soğukta kışta başını sokacak bir çadıra bile ulaşmış değil. O yüzden bütün bunları düşününce yani gerçekten yaşadığımız şey sadece deprem değil. Depremden sonra ne yazık ki bu iktidarın Kızılay'ıyla, Afat'ıyla işte bugün ortaya çıkan şeyi gördünüz. Yani e, Kızılay'ın işte 2000, 2050 çadırı parayla sattığını öğrendik. Yani bu halkın zaten parasını halkın ödediği, halkın bağışlarıyla kurulmuş bir kurum orada insanlara çadır ulaştırmak yerine bu çadırı parayla satıyor. Yani böyle bir deprem felaketinin içinde bile e, çadır pazarlığı, çadır ticareti yapan bir iktidar var karşımızda. Zaten onların beslediği, semirttiği. Ve yandaşları olan müteahhitlerin yaptığı evler bu insanlara mezar oldu. Ve bu halkın parasını ödediği çadırı da evleri başına yıkan insanlara parayla satan bir iktidar var yani. O yüzden evet. e, tablo ne yazık ki çok kötü. Söyleyecek çok şey var ama en azından e, depremin yarattığı tabloya dair başta bunları söylemiş olayım. Evet, e, peki Dendikam'dan o zamanda itibilerin durumuna dair de, de, bilgiler geliyor. Siz de bu konuda zaman zaman açıklamalar yapıyorsunuz. E hatta e, biraz zamanınızdan dolayı halk arasında eniştik bakı ve panik yaratmak sahibiyle gerçeği aykırı bir bilgiyi aranen yayınlığımız gerekçesiyle emniyete retiyar aldığınızda ifadeniz de alındı. İktilerin evet. durumuna dair neler söylemek istersiniz? Size ne tür bilgiler ulaşıyor? Fabrikaya çağrılan iktiler olduğuna dair bilgiler zaten kamuoyuna da yansımıştır. Evet, evet, şimdi şöyle hocam. E, biz zaten Antep'te daha deprem üstünden 3 gün, 4 gün geçmeden işlere işbaşı çağrısı yapıldı. Ve depremden bir hafta sonra yani depremden sonraki pazartesi iki hafta önce burada işçiler işbaşı yaptı. Yani tabii ki işte göç ettiği için evi hasarlı olduğu için gerçekten gidecek durumda olmadığı için gidemeyen işçiler hala var. Ama Antep'te, Başkınar'da biraz da diğer depremin etkilediği kent merkezlerine göre daha az hasar gördü, daha az yıkım oldu ve Burada işlerin büyük çoğunluğu artık çalışmaya başladı. Ama tabii daha kötü olan yerler var. Mesela Malatya görece daha kötü bir yer. Örneğin orada bizim hem üyelerimizin hem örgütlenme çalışmamızın olduğu birkaç fabrika var. Ve bu fabrikaların hepsinden şikayetler gelmeye başladı. Orada da 2 hafta sonra depremden 2 hafta sonrası için 20 Şubat'tan itibaren işbaşı çağrısı yapıldı. Bazı fabrikalarda bazı fabrikalar 1 Mart'ta başlayacak. Bazıları başladı zaten. Bunlardan birisi de Minma'ydı biliyorsunuz. Ee, epey de gündem oldu basında kamuoyunda. Ee, mesela bu fabrika 20 Şubat'tan önce insan kaynakları işçileri arıyorlar. Hani şöyle bir mesaj değil. İşçilerin durumunu bilmiyorlar, kimin ne halde olduğunu bilmiyorlar. Genel bir mesaj yapmışlardır dersiniz ki bu bile kabul edilemez ama yani işçiler aranıyor, işçilerin... Ee, yarısından fazlası abartısız yarısından fazlası çünkü sırf 40'a yakın işiyle biz görüştük doğrudan ee, 210 kişi çalışıyor burada normalde ve şu anda işe başlayabilen işçi sayısı 40 çünkü diğer işçilerin tamamı ya evi yıkılmış ya ağır hasarlı ya bir yakınını kaybetmiş ve büyük çoğunluğu da il dışına göç etmiş çünkü orada barınma imkanı yok orada artık yaşama imkanı yok nerede akrabası varsa oraya gitmişler Ankara'ya giden işçiler var Antalya'ya giden işçi var, İstanbul'a giden işçi var, Elazığ'a gidenler var vesaire. Bu işler aranıyor ve işçiler durumunu söylüyor. İşte kimisi yakınlığı kaybetmiş, evi yıkılmış, orada kalacak yeri yok, ailesiyle göç etmiş. Biz bu halde nasıl gelelim diyorlar. Ve buna rağmen bu işçilere mesaj gönderiliyor. Ve mesajda biliyorsunuz biz bunu kamuoyuna duyurduk, bir açıklama da yaptık. Mesajda 20 Şubat'ta işe gelmeyenler, iş hakkınız tazminatsız pes daha sonrasında da geçmiş olsun diyor alay eder gibi. Yani biz tabii e, bunu hem gündem yaptıktan sonra sonrasında da işte 3 gün önceydi sanırım Malatya'ya gittik. Malatya'da biz kalabalık bir heyetle yanımızdaki sendika yöneticisi arkadaşlarımız ve destek veren kurum temsilcileriyle diye fabrika önünde gidip basın açıklaması yaparak bu durumu teşhir etmek istedik. Öncesinde de fabrikanın patronuyla iletişim kurmaya çalıştık. Bizzat ben patronun telefonunu aradım. Yani böyle bir şey var biz bununla ilgili konuşmak istiyoruz. Bu sorunu diyalogla çözmek istiyoruz. Ee, yani niyetimiz buydu ama daha telefonu açar açmaz bizimle konuşmak istemediklerini söylediler. Sonra biz fabrikanın önünde açıklama yapmak isteyince fabrika müdürleri dışarı çıktı. Ee, tabii daha fazla herhalde teşhir olmak istemediler. Bizi içeri davet ettiler, görüşmek istediler. Fabrikayı gezdik ve o görüşmeden sonra bizim o açıklamamızdan sonra fabrika yönetimi ee, işte kesin o bin bunun bir iletişim hatası olduğunu, iletişim kazası olduğunu, insan kaynaklarıyla hukukçular arasında bir iletişim sıkıntısı yaşandığını, e, bu, bu, bu yanlış olmuştur. E, haklısınız ama kesinlikle biz kimseyi işten atmayacağız. E, 20 Şubat'a kadar gelmeyen bütün işçiler ücretli izinle sayılacak. 20 Şubat'tan sonra gelemeyenler ücretsiz izinli ama e, gelmediği süre boyunca da kesinlikle kimse işten atılmayacak. Ama kendisi işten ayrılmak isteyen, artık burada yaşama ya da çalışma imkanı olmayanlara da hakları, tazminatları verilip öyle çıkışı yapılacak sözü verildi. Ama şimdi hala telefonlar geliyor. Biz de tabii patronun verdiği bu sözleri kamuoyuna duyurduk, işlere de duyurduk. Hala bu sözü, yani işten atılma yok tabii bunun üzerine şu anda. Ama kendisi ayrılmak isteyen, artık orada yaşama, barınma şansı olmayan işçilerin tazminatını, haklarını verme konusunda hala zor çıkarıyorlar. Şimdi bu örneklerden birisi sadece. Çok çarpıcı olduğu için belki kamuoyunda en çok tartışıldı. Ama bunun gibi onlarca fabrika sayarım işte Urfa'dan, evet. Antep'ten, Malatya'dan. Yani ne yazık ki durum böyle. Bir de tabii şu kaygı var işçilerde. Şimdi bu işlerin büyük çoğunluğu hale işe gidemiyor. Antep dışındaki bölgeler için söylüyorum. Özellikle Maraş, Malatya, Adıyaman. Çünkü buralarda yıkım daha büyük ve burada üretimin hemen başlaması mümkün değil. Mesela Maraş'ta. Aynı zamanda yıkılan fabrikalarda var. Yani hasar görmüş fabrikalarda var. Bu yüzden de çok kısa vadede öyle üretimin başlaması çok mümkün değil. Şimdi işlerin kaygısı şu. Yani bu süre boyunca işe gidemeyen ve bundan sonra da uzunca bir süre gidemeyecek olan çok sayıda işçi var. Bu işlerin çalışmadığı sürelerin ücreti ne olacak? Bu işçiler bundan sonra işe gidemedikleri için örneğin işten atılacak mı? İşlerini kaybedecekler mi? Yani zaten demin anlattığımız gibi depremin hayatlarını mahvettiği, evlerini yıktığı işçiler şimdi de bundan sonra işte işverenlerin, patronların bu tür hak taslarına maruz kalıp kalmayacakları kaygısı taşıyor. İşini kaybedip kaybetleme kaygısı taşıyor. Çalışmadıkları için ücret alıp alamayacaklarını merak ediyorlar. Şimdi ve biz de bundan dolayı ilk günlerde biliyorsunuz sendik olarak görüştüğümüz bütün işçilerle de birlikte tartışarak, sendika yönetimimizle de tartışarak ee, bu talep taleplerimizi dile getirdik ve bu taleplerimiz şuydu e, birincisi bu süreçte çalışmayan ve bundan sonra da depremzede olduğu için, zarar gördüğü için ha, evi hasarlı ya da yakınlarını kaybettiği için işe gidemeyecek durumda olan bütün işlerin bu süre boyunca ücretli izin sayılması talebimizdi ve bunun da patronların işverenlerin insafına, keyfine bırakılmadan bunu güvenceye alacak bir yasal düzenlemeyle güvenceye alınmasını istemişti. İkincisi de bir diğer kaygısı işçilerin bu süreçte işlerini kaybetme. işe gidemedikleri için devamsızlıktan işten atılma kaygısıydı. O yüzden diğer talebimiz de e, en az 6 ay boyunca bütün deprem bölgelerinde yani deprem bölgesindeki bütün illerde geçerli olacak şekilde işten atma yasağı getirilmesiydi. Şimdi, ve bu devamsızlık devamsızlıkla dahil e, pandemide olduğu gibi işte iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışla hazminatsız işten atılmayı düzenleyen e, maddelerin kapsam dışı bırakılmadan hangi gerekçeyle olursa olsun işten atılmanın gerçek anlamda yasaklanmasıydı. Çünkü böyle boşluk bıraktığınızda patronların bunu nasıl işsiz var ettiğini e, pandemi döneminde de gördük, başka dönemlerde de gördük. E, bu talebi epey şey oldu. Bütün iş yani deprem bölgesindeki işçilerin en önemli talebi bu ikisiydi. Yani yardımdan, dayanışmadan çok bundan sonra hayatlarını sürdürebilmeleri buna bağlıydı çünkü bu talepti ve bu talebi ısrarla dillendirdik gittiğimiz her yerde. Sonra hükümet bir kararname yayınladı biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığının da talimatıyla. Ve bu kararnamede bir kısa çalışma ödeneği ile ilgili bir düzenleme vardı önemli olan. Bir de işten atma yasağı, tesih yasağı. Evet. Ama bu ikisi de işçilerin talebini karşılayan düzenlemeler değil. Yani bir kere kısa çalışma ödeneği şöyle. Yani kısa çalışma ödeneğin de pandemi dönemi de dahil patronlar tarafından nasıl istismar edildiğini biliyoruz. Pek çok fabrikada işçiler tam kadro çalıştığı halde işçilerin bir kısmını çalışmıyor gösterip kısa çalışma ödeneğinden yararlanıp çalışan işçinin ücretini işsizlik fonundan aldığı parayla ödeyen patronları da biliyoruz. Yani bir diğeri kısa çalışma ödeneği biliyorsunuz bu düzenlemede de aynı şekilde konmuş patronun başvurusuna bağlı. Yani şu anda işsiz Çok kısa olan... araya gidiyorum. E, son bir dakika e, Hı -hı. toparlamamız da gerekiyor. Aslında önümüzdeki program yine muhtemelen bu konuya devam edeceğiz. E, Hı -hı. Talepler tam olarak neydi ve e, güncel durum nedir diye ama son bir dakika olduğunu gözeterek e, toparlayabilir miyiz? Olur. Şöyle yani bir şu kısa çalışma ödeneği dediğim gibi. Patronların başvurusuna bağlanmış durumda. Bu milyonlarca, bu bölgedeki yüz binlerce işçinin bu haktan yararlanması yine patronların misafına bırakılmış durumda. Evet. İkincisi, e, bunun için yine aynı koşullar gözetiliyor. İşte 3 yılda 600 prim gün sayısı şartı. Son 3 ayda devamsızlık yapmadan sigortalı çalışmış olması şartı ki, bu şarta uymayanlar için de günlük 133 lira gibi son derece komik, rezil bir rakam belirlenmiş durumda. E, bizim talebimiz şu. Şu anda bu bölgede depremden etkilenmiş ve işsiz olan bütün işçilerin kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik ödeneğinden ve bunun da e, şeyin yükseltilerek, oranın yükseltilerek en az asgari ücret oranında olmak üzere bu bölgedeki bütün işlerin yararlanması. İkincisi de e, yani 25'e 2 diye bildiğimiz iyi ve iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışla işten atılmayı, devamsızlıkla da dahil üstelik buna e, bunu kapsam dışı bıraktılar. Bu şu demek aslında bu işten atma yasağı değil bu yine pandemide olduğu gibi patronlara işleri tazminatsız işten atma özgürlüğü demek. Çünkü işten atmak isteyen işverenler bu maddeyi uygulayacak. O yüzden bunun bu kararnamenin işçilerin taleplerine ve kaygılarına hiçbir faydası yok. O biz yine bu talebi bizim şu yani gerçek anlamda işten atmaların yasaklanması. Hangi gerekçeyle olursa olsun devamsızlık da dahil. Birincisi bu, ikincisi de Kısa çalışmada işsizlik ödeneğinden ve oranı da en az asgari ücret düzeyinde olmak üzere bölgedeki işsiz kalan, çalışamayacak durumda olan bütün işçilerin yararlanmasını güvenceye alacak bir düzenleme. Ve biz bu talepler için mesela özellikle deprem bölgesindeki insanlarla, işçilerle dayanışmak isteyen kurumlara, sendikalara, emekten yana güçlere de seslenmek istiyorum. Eğer gerçekten dayanışmak istiyorsanız bu talepler için mücadeleyi yükseltme çağrısı yapıyoruz. Bu talepler için meydanlara çıkma çağrısı yapıyoruz. Bu bölgedeki depremin vurduğu işlere yapacağınız en büyük dayanışma, en büyük destek bu talepleri e, ve bu talepler için mücadeleyi yükseltmek olacaktır. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Birleşik Tekstil Dokuma Teli İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Türkmen konuğumuzda bugün. Kendisiyle deprem bölgesine dair izlenimlerini ve işçilerinin durumunu, sendikanın taleplerini konuştuk. Yeni bir emeğin gündemi programında görüşene kadar. Şimdi neyden zor? Teknenin